95 frekansında Açık Radyo'da Açık Dergi programı devam ediyor. İkinci yarım saatimizdeyiz. Programın başında da anons ettiğim gibi hafıza ve sanat üzerine konuşacağız bu yarım saatte. Geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleşen bir dizi panel aslında bu söyleşi vesile oldu diyebiliriz. Hafıza Merkezi'nin organizasyonuyla farklı disiplinlerden katılımcıların son 20 yılın güncel sanat üretiminde e, üretimine baktıkları oldukça e, ilginç ve dijital mecraya özgü bir e, etkinlik gerçekleşmişti. Şimdi bir ay kadar geçti daha da e, gecikmeden de bu söyleşi yapmak istedim ama bir yandan da 2018 yılında e, başlamış uzun soluklu bir çalışmanın sonucuydu bu panel. Dolayısıyla e, işte proje biter bitmez söyleşi yapmış olacağız. Hafıza ve sanatı konuşmak üzere Gamze Hızlı, Sevim Sancaklar ve Eylem Türk'le buluştuk bu akşamın yayınında. Biraz kalabalığız. Hoş geldiniz hepiniz arkadaşlar. Evet hemen başlayalım. isterseniz süreyi de e, iyi kullanabilmek için hafıza ve sanat projesi diye sunmak istedim. Zira e, 2018 yılına kadar dayandığını e, okudum. Hafıza Merkezi'nin hafıza ve sanat konuşmaları için açtığım e, web sitesinde. E, yola çıkarken nasıl bir ihtiyaç tanımlamıştı hafıza merkezi, hafıza ve sanat? Nasıl ortaya çıktı yani? Ve tabii ki uzunca bir süreden bahsediyoruz. Üstüne üstük Türkiye gibi bir ülkeden bahsediyoruz. Proje ne gibi safhalardan geçti? Bunları da durmak isterim sizden. Evet, çok da. teşekkürler önce bizi davet ettiğin için. Ben evet. çok kısaca bir başını anlatayım. Sonra belki sözü aslında projenin yürütücüleri olan eylem ve sevime bırakırım. Aslında ihtiyaç yani dünyanın pek çok yerinde... Toplumsal meselelerin e, tartışmalarının sanat aracılığıyla genişletilmesini hedefleyen çalışmalar var. Dolayısıyla hani bu tanıladığımız ihtiyaç çok özgün ya da yeni bir şey değildi. E, ama asıl e, mevzu benzer ihtiyacın ortaya çıkması, barış sürecinin e, büyük bir şiddet seslisiyle sona ermesinin ardından hızla her anda hissetmeye başladığımız otoriterleşme döneminin e, başlarında tanımlandı. Ee, sivil toplum dahil hayatın her alanındaki e, daralan demokratik alana e, nasıl bir karşılık verebileceğiz e, sorusu üzerine başladı ve e, buna verdiğimiz karşılık aslında biraz e, hem kültür sanat alanıyla hem de akademiyle benzeştiğimiz ortak meselelerimizde nasıl bir tartışma zemini yaratabiliriz ile başladı. Biliyorsun hafıza merkezi geçmişte yaşanan hakiklerlerine ilişkin e, belgeleme, hukuki mücadele ve hafızalaştırma çalışmaları yürütmeye çalışıyor. Toplumsal hafıza meselelerinin e, sanat üretimlerine yansımasına bakma fikri de tam da aslında biraz belgeleme odaklı çalışmamızdan dolayı e, ilk başta bir antoloji oluşturma e, hedefiyle ortaya çıktı. E, 2017'nin sonuydu hatta 2018 bile değil ilk e, fikrin ortaya çıkışı. Ama e, tam da bu alan aslında uzman olmadığımız bir alan olduğu için daha önce de başka platformlarda bir araya geldiğimiz, birlikte çalıştığımız eylem ve sevimle bu konuyu konuşmaya başladık. İlk antoloji fikrinden de süreç içinde evrildi proje fikri. Burada sözü belki eyleme bırakabilirim, o aktarabilir hani evrilme sürecini. Teşekkürler ilk sen davet için. E, projeyi 2018'de kurgularken Türkiye'deki hafıza çalışmaları ve sanat pratiğinin kesiştiği alanlara bakmaya hedeflemiştik. Bizim katıldığımız noktada Sevim'le ben geldiğimizde de bu antoloji fikrinden daha geniş bir perspektifte birçok farklı faaliyeti içeren bir projeye doğru dönüştü. Bunun içinde arşiv ve seçki oluşturmak kadar işte atölye çalışmaları, üniversitelerde ders programları konuşmalar, yayınlar, online bir platform ve hatta bir sergi bile vardı. Kaynak bulmak çok zaman alınca bu kadar büyük bir projeye seçki, konuşmalar ve yayına daraltarak daha küçük bir şekilde başlamak istedik. 2019'da Hafıza Merkezi'nde Kres Vakfı'nın desteğiyle Sevim ve ekibimize katılan Ayşe İdil ile yürüttüğümüz araştırmada öncelikli olarak 40'a yakın sanat mekanı ve etkinliğinin son 20 yıldaki sergi ve gösterim programlarını tarayıp 400'den fazla sanat işini seçkiye dahil ettik. Tabii bu aslında görsel sanatlar ve gösteri sanatları alanından hafıza merkezinin çalışmaları çerçevesinde belirlediğimiz bir sanat işleri seçkisi. Ancak bu insan hakları alanıyla sanatın kesiştiği yerde çerçeveyi belirlemek bizim açımızdan oldukça zordu. Özellikle de yaşadığımız coğrafyanın toplumsal travma yaratan, hak ihlali olarak tanımlanan olaylar ve konular konusundaki nicelik, nitelik ve çok katmanlığı düşünülünce araştırmanın çevresini tanımlamak, dahil edeceğimiz işleri sınırlandırmak, kategorize etmek, sanatın pek de kategorilere sığmayan doğasında düşününce süreçteki en büyük güçlüklerden biri oldu ve biraz da süreci uzun zamana yaydı. Sonuçta çerçeveye Türkiye'nin toplumsal hafızasında bastırılmış diyebileceğimiz meselelere dair resmi söylemi sorgulayan, şiddet ve ağır insan hakkı ihlali içeren toplumsal olaylarla sistematik ayrımcılığa dair üretilmiş sanat eserleri, sergiler ve performansları dahil ettik. Bu seçkiyi açmanın ve üzerinden tartışma alanı yaratmanın bir yöntemi olarak da 2020'de belli temalarda çalışma grupları kurduk ve bunlarda tartışmalar yürütüldü. Aralık'ta dinlediğiniz konuşmalarda bu çalışma gruplarının sonucuydu ve işte Nisan'da da umarım kitap bu konuşmaların sonucu bir yayın elimizde olacak. Evet onu da haberi vermiş olalım. Heyecanla bekliyoruz ayrıca. İlerleyen günleri konuşacağız. Biz, Ben konuşmalara bir parça daha geri dönmek e, istiyorum. Çalışma gruplarının sonucunda zaten kimi e, temalar ve tartışma noktaları ortaya çıkmıştır. Hiç şüphesiz. E, ama bu e, bakış açılarının çokluğu hakikaten Aralık ayı boyunca gerçekleşmiş etkinliklere baktığında bir çok çarpan şey oldu. E, yani ben bir tür e, çoğulcu bakış olduğunu farklı perspektifleri işin içine katmaya çalışan yani kapsayıcı e, bir e, metot çabası da e, görüyorum. E, dolayısıyla bu çalışma gruplarının panellere evrilme süreci ve ortaya çıkan genel manzarayı belki sevim anlatmak ister mi bize? Tabii. Çok teşekkürler tekrar davetiniz için. Evet. Bu soru açıkçası çok önemli bir soru. Onun için de çok teşekkürler. Çünkü aslında projenin başlangıcından bu yana hem araştırma yaklaşımına hem projenin Dilinin, iletişim araçlarının ne olacağına ve aslında araştırma çıktılarının sanatçılara, bu alandaki diğer üretenlere ve araştırmacılara nasıl açılacağına dair ve daha genel çerçevedeki arayışlarımızla da oldukça örtüşüyor. Yani bu metotları oluştururken aslında bu konular etrafında düşünürken bu yaklaşım çok belirleyici oldu. Şimdi sanat üretimlerinin merceğinden hafıza, hafıza alanına bakmaya çalıştığımızdan bahsediyoruz. Eylemin biraz önce detaylandırdığı gibi aslında kurumların biz 20 yıllık arşivlerini tarayarak belli verileri bir araya getirdik. Dolayısıyla da burada işte biennaller, müzeler, festivaller çeşitli performans ve gösteri sanatları mekanları, galeriler, sabah tinsiyetiklerinin hem kendi web siteleri hem de hem sanatçıların ürettikleri ya da temsilcisi olan bu bahsettiğim kurumların dolaşıma soktuğu basılı ya da dijital broşürler ve katalogları asıl kaynak olarak alıp bu verileri bir araya getirmeye çalıştık. Bunun yanında işte dergiler ve farklı kaynaklardan aslında yapıtlar hakkında çıkmış yazıları ya da bizim birebir görüşmelerde aldığımız bilgileri de ikinci kaynaklar olarak bu seçkide verileri bir araya toplarken aslında bu veri tabanına da dahil ettik. Şimdi buralardan edindiğimiz üretilen ve dolaşıma giren sanat yapıtları hakkındaki aslında bu bilgiler zaten hali hazırda dolaşıma giren kaynaklardı. Ve ulaştığımız alternatif kaynaklar ise çoğunlukla bu ana kaynağı tekrar eden, ondan referans alarak ya da dönüşen, ee, açıkçası e, veriler olduğunu söylememiz gerekir. Bu çoğunlukla bu şekilde karşımıza çıkıyordu. Bu anlamda hani, hem sanat eleştirisi alanının giderek daralması, sanatçılar ya da sergiler üzerine yapılmış alternatif okumaların e, çeşitliliği anlamındaki azlığı bizi daha geniş perspektiften bakıp işlere dair çoklu okumalara zemin oluşturabilmenin aslında hem önemine hem de bunu geliştirme fikrine getirdi diyebilirim. Farklı okumalarla genişleyen ve aslında zamanla ortaklaşacağımız bir tartışma zeminini kurmakta önemli bir araç olarak gördük. Bu yaklaşımla projenin ilk kamusal programını da oluştururken aslında bu çok belirleyici oldu. Dolayısıyla da senin biraz önce bahsettiğin o konuşmalarda 2020 Eylül ayından bu yana. 5 farklı tema altında oluşturduğumuz çalışma gruplarında 15 akademisyen, eleştirmen ve sanatçı bir araya geldi. Ve bu seçki onların yorumlamalarına açıldı. Özellikle hani bu bizim bir araya getirdiğimiz veriler ve sanat eserlerini bir şekilde hani görünür kılmaktan çok aslında onları tam da bu tartışma zeminini açabilmek, yani farklı yorumlamalara açabilmek için aslında bir kaynak zemin olarak her zaman... Düşündük ve bunun üzerinden e, bu tartışmalar yürütüldü. Dolayısıyla da hani seçkiyi bu çalışma metoduysu üzerinden hani yorumlamaları açmakta aslında dolaylı olarak ve e, birebir etkisi anlamında da arşivi genişletmenin bir yöntemi olarak bizim düşündüğümüz bir e, yöntemdi. E, ve günün sonunda Aralık ayında geliştirdiğimiz bu ilk e, kamusal programı da e, aslında araştırmanın bir parçası haline. Getirmeye çalıştık. Bu bağlamda da hani okumalarla genişleyen ve bence hani konuşmalarda özellikle normalde belki de çok yan yana gelmeyecek başka alanların hani bilgisini ve okumasını getirmeleri bağlamında da o konuşmacıların yan yana gelmeleri çok önemliydi. Onların katkıları aslında tam da bu yapıyı destekleyen bir şey olduğu için çok çok önemliydi katkıları. O bağlamda Aslı Zengin, Bahnu Cennetoğlu, Bahnu Karaca. Ee, Begüm Özden Fırat, Dilen Yıldırım, Ege Berencel, Erden Kosova, Ezgi Bakçay, Nora Tataryan, Özlem Hemiş, Tanıl Bora, Turgut Tarhanlı, Umut Tümay Arslan, Zeynep Günsür ve Zeynep Sayın e, konuşmalarda bir araya geldi. Onları da e, anmadan geçmeyelim istiyorum. E, bu şekilde. Çok teşekkürler. Evet, Sağ için. E, hepsi çok kıymetli isimler hakikaten. Ben de bir yandan konuşmacılara ilişkinde bir soru sormak istiyorum. Etkinlik akışlarını nasıl tasarladınız? Çünkü öyle ya da böyle bu projenin evet hani ardalanı, çok daha gerilere uzanıyor olmakla birlikte daha geniş bir kitleye ulaştığı an sonuçta bu tasarladığımız etkinlik, tasarladığınız etkinlik ve panel serisi. Burada neyi gözettiniz? Bunu moderasyonu da nasıl geliştirdiğinizi sormak istiyorum. Yani özel... Dikkat ettiğiniz noktalar var mıydı? Ee, hani Hem e, konu çeşitliliği, yani Bir etkinlikte bahsedecek, arda arda bahsedecek. Üç büyük başlıktan bahsediyoruz aslında. Ama bir yandan da hani birbiriyle etkileşim halinde olan, belki birbirini besleyen ve çoğaltan e, perspektifler getirilmesi de e, önemliydi. Belki böyle konuşmaları da kısaca değinmiş oluruz. Bu benim e, kısa şerhim ya da sorun vesilesiyle dersiniz? Evet, bu araştırma ekibi olarak bizler açısından projenin en heyecanlı ve keyifli kısmı herhalde bu çalışma gruplarıydı. Aslında konuşmalara evrilen şey ve onun temelini oluşturan çalışma da çalışma gruplarında beraber geçirdiğiniz, senin moderasyon olarak tanımladığın aslında süreç. Ee, öncelikle belirlediğimiz beş tema vardı. Bu seçkide bizim odaklanmayı düşündüğümüz. Bunlar e, şiddet ve hafızanın sanattaki karşılıklarını tartıştığımız bir grup vardı. Diğeri sanatta politik temsil üzerine odaklanarak çalışmaya başladı. Bir tanesi hafızaya beden üzerinden bakıyordu. Bir diğeri travma ve tanıklık meselelerine Türkiye'deki sanat işleri üzerinden baktı. Ve sonuncusu da arşiv yapmanın kendisini dert eden bir grup çalışmasıydı. Şimdi her gruba davet edeceğimiz üç kişi olacak diye düşünmüştük. Bunların dağılımını düşünürken de özellikle farklı disiplinlerden gelen normal şartlarda ortak tartışma zeminleri az olan ve yeni bir dil yaklaşım ve konuşma olanaklarını aslında açık olabilecek akademisyen, eleştirmen ve sanatçıları aradık. Bunun yanı sıra bazı gruplarda özellikle belli odaklarımız oldu. Mesela bedenin temsili konusunda çalışan grupta performans ve tiyatro eleştirmenliği alanından e, mutlaka birlerinin olması önemliydi. Zeynep Günsür ve Özlem Hemiş en başından beri o grupta e, dahil oldular. Veya şiddet ve hafızaya bakan, e, tarihse olarak özellikle bakan grupta insan hakları hukuku alanından Turgut Tarhanlı'nın dahil edilmesi ve onun katkısının olması önemli diye düşündük. Bu şekilde aslında o gruplardaki eşleşmeleri, bileşimleri düşündük. Yani olabildiğince e, disiplinler arası bir yaklaşımla ilerlemeye çalıştık. Tabii disiplinler arasılık hem yaratıcı potansiyeli yüksek hem de zor bir bir aradalığı beraberinde getiriyor aslında. Şimdi insan hakları alanının terminolojisiyle güncel sanata bakılabilir mi? Veya sanatın temelindeki eleştirel duruş haklar alanında bir fayda mı yaratmalıdır? Şimdi yöntemi ve moderasyon yaklaşımımızı belirlerken odaklandığımız temaların ötesinde bunlar gibi birçok yapısal soruyu da dikkate almak gerekiyordu. Her grupla üç aya yayılmış, neredeyse her hafta buluştuğumuz bir çalışma süreci geçirdik. Tabi bu süreçte herkes kendi ilgi alanları doğrultusunda seçkiden işlere bakarken bir yandan da tema çerçevesinde tartışmalar yapıldı. Ve davet edilen bu üç kişinin yanı sıra bence önemli bir kısmı biz araştırma ekibinden birisi ve hafıza merkezi ekibinden. Yani Gamze'nin dışında da ekipten başka alanlarda çalışan arkadaşlar her bir gruba dağıldılar ve bu tartışmaları 3 ay boyunca beraber yürüttük. Ee, çalışma gruplarında bu arada bir ara belki de sadece bu tartışmaları kaydedip mi yayınlasak dediğimiz bile oldu. Yani beraber geçirilen bu süreç yorumlamaların evrilmesine ve derinleşmesine önemli bir katkı yaptığını düşünüyorum. Özellikle Türkiye'nin bu son dönemdeki baskı ortamının üstüne bir de salgınla iyice birbirimizden uzak düştüğümüz bir dönemde sanırım bu çalışma grupları ve tartışmaların derinliği öncelikle bizler için ama sonradan gördük takip edenler için de bir tür vaha oluşturdu diyebilirim. Bu açıdan ben de tekrar bize davetimize... Gelen ve bizimle beraber bu üç geçiren herkese çok çok teşekkür etmek istiyorum. Evet tam bıraktığın yerden ben de devam etmek istiyorum unutmadan. Ben de iki etkinliğe katılma imkanını bulmuştum. E, oradaki gözlemim izleyicinin de etkinliğe çok dahil oluşu. E, en azından ciddi bir e, heyecan aslında etkinliği izliyor olması. Yani şey bir kenara bırakayım. E, üç kişi, e, üç uzman diyeceğim Özgün yorumlarının aslında e, bizlere ulaştığı bir etkinlik olma özelliğinde yanı sıra ben e, ciddi de böyle kenetlenmiş bir kitlede gördüm çok konsantre bir e, kitleydi tartışmalara katkıda e, sunmaya çalışanlar da vardı tartışmaların heyecanıyla mesaj bırakanlar da e, vardı benim buradan hani e, aldığım ufak bir ipucu etkinliğin bu manada yani izleyici katılım açısından da başarılı geçtiği yönünde o yüzden içeriden bilgi isteyeceğim sizden bu konuda. Bizim için de şok edici ve üzerine düşünmesi gereken bir konu galiba. Hiç daha önce erişemediğimiz izleme rakamlarına eriştik. Sanıyorum 1500-2000 arasında kişi canlı izledi. 1500 kişi civarı zaten kayıt olmuştu etkinliğe. Biz hatta bunu daha kapalı böyle Zoom kullanarak... işte ...kayıt alarak yapacağımız bir etkinlik olarak planlarken... E, ilk duyuruyu çıktığımız ilk birkaç gün içinde e, böyle kayıt sayısı 1500'e ulaşınca YouTube canlı yayınına geçtik. E, Hı -hı. Neticede de sanıyorum şu an yani 6000'in üzerinde insan izlemiş olduğu e, konuşmaları. E, Hı -hı. Yani eylemin de, sevimin de bahsettiği gibi e, hem bir ihtiyaca tekabül etmesi hem de aslında e, farklı alanlardan e, kişileri ortak bir mevzuda ee, buluşturmanın heyecanıydı bu. Bunun üzerine Hı -hı. hala düşünmeye devam ediyoruz. Çünkü bizim için hani e, tam da yapmak istediğimiz şeydi bu. Ee, yeni Hı -hı. bir e, platform açabilmek, Hı -hı. başka alanlarla temas kurabilmek. Umuyorum daha ilerisinde de bu tip bir araya gelmeler yaratabiliriz. Evet yani arşiv sorusunu da cevaplıyor aslında etkinliğin bu başarısı. Yani bir arşiv nasıl olmalı? İşte diktat edici mi olmalı? Yoksa katkıya mı açık olmalı? Nasıl tasarlanacak gibi olmalı? metodolojik soruları da bir biçimde etkinlik bu manada yanıt veriyor. Sevim de az evvel söylemişti özellikle güncel sanat ortamındaki yorumlama ve eleştirinin aslında hani PR'la ne kadar yakın olduğunu düşünürsek bu alandaki özgün üretime de Ciddi manada, nasıl söyleyeyim, beklenti sahibi olan da bir kitle var. Onu da karşılıyor bir yandan Ve işte arşiv çalışmasını zaten siz yapmışsınız. Son 20 yıla dönük olarak ellerinize sağlık. Bunun da bir tür aslında yorumla canlı bir arşive dönüşmesi olarak yorumlanabilir mi? Sizin daha bundan öte bir tasarınız var mı Hafızada Sanatla ilgili? Kurumun arşivcisi olarak ben yine cevaplayayım bunu <gülüyor> Pardon. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yani aslında bu yaptığımız çalışmaya özellikle arşiv dememeye bir seçki demeye çalışıyoruz. Biraz yine Eylem de bahsetti. Çünkü neticede yaptığımız araştırma yani ekip araştırma ekibinde yer alan birkaç kişinin bildikleri kaynaklara bakarak belirli bir kapsam içinde. Kendi seçtikleri e, sanat işlerinden e, oluşuyor. Dolayısıyla hı hı. Hani böyle e, tam anlamıyla bir arşiv demek doğru olmaz. E, e, bu e, Buna rağmen bir arşiv grubumuz vardı. E, o e, çalışma grupları arasında. Orada da çokça tartıştık e, aslında. E, böyle bir çalışmanın, e, arşivi yapmanın imkanları, imkansızlıkları, e, böyle bir seçkinin hı hı. handikapları üzerine. Ee, araştırmanın da sınırları var, ee, işte dolaşımda olan bilgiler, erişilebilen kaynakların sınırı, insan kaynağının sınırı, zaman sınırı, ee, yine eylemi bahsettiği gibi sanat üretimlerini aslında tematik bir bakışla e, bir anlam yükleme ve onu bir, e, bir şeye hapsetme bir yandan ama bir yandan da onun anlam dünyasının çok büyük olmasının yarattığı çelişki. ...vesaire gibi çok fazla e, tartışılası e, konu <gülüyor> vardı. Bunları da hala tartışmaya devam ediyoruz. Ama bir yandan da araştırmanın getirdiği aslında... E, ...bir toplu bakış imkanı vardı. Yani geçmiş 20 yılda dönük olarak e, bu bir e, kısıtlı bir seçki de olsa... E, <gülüyor> ...pek çok okumaya im imkan veren e, bir e, seçki oluştu elimizde. E, şu an e, itibariyle aslında... E, Sanatçılarla ve araştırmacılarla e, bu seçkiyi paylaşmanın yollarını arıyoruz. E, sonrasında da e, tabii ki daha katılımcı bir şekilde bunu büyütmenin, e, bunu daha iyi yaşayan bir seçki haline getirmenin e, ve genel kamuyla paylaşmanın yollarına bakacağız. Muhtelif, kolaylık diliyorum şimdiden. <gülüyor> Devam eden bir iş, iş gibi de gözüküyor. Süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Son birkaç dakika içindeyiz. Eklemek istediklerinizi sorarak bitirmek isterim ben. Ben küçük bir ek yapmak isterim aslında ee, bu çok kısa bir şekilde bu projenin olası sanat ortamına hani katkısına dair bizim de çok önemsediğimiz e, bir <gülüyor> şeydi. Ya bu bağlamda aslında e, en büyük yani etkisini insanları bir araya getirmek olduğunu olduğu üzerine çok düşündük. Yani tam da bu disiplinler <gülüyor> arasında diyalog kurma. <gülüyor> İhtiyacı birçok disiplinde olduğu gibi sanat da önemli konularından biri ee, ve bizim projenin başlangıcından bu yana en önemli motivasyonlarımızdan biriydi insan hakları akademi ve sanat alanını bir araya getirmek. Konuşmalar sırasında da aslında e, bu bir araya gelmenin e, böyle hayal etmemiştik ama çevrim içi bile olsa gerçekleşmiş olması çok sevindirici oldu. Burada yani çok kısa burada planlamadığımız ama gördüğümüz çok net bir şey oldu ki bu ihtiyacın büyüklüğü ve bunun bu denli görünür olması meselesi bunun üzerine galiba ilerleyen süreçlerde çok daha fazla düşünüyor olmamız gerekecek. Dolayısıyla da hani biz de bu bağlamda projeyi nasıl devam edersek bu olana katkımız daha fazla olur. Hani bu hafıza çalışmalarına bakarken hani kısa vadede sanatçılara ve araştırmalara hem nasıl açacağımızı Gamze'nin de söylediği gibi düşünüyorken uzun vadede Kamuyla hani nasıl paylaşacağımıza dair de çalışmaya devam ediyoruz. Birlikte düşünecek çok fazla konumuz çıktı bu ilk projenin ilk fazı üzerinden. <gülüyor> evet, takibinde olmaya çalışacağız biz de tabii ki açık radyoda. Eylem var mı senin? e eklemek isteyeceğin bir şey yok çok teşekkürler alan açtığınız için ne demek icad keyif keyifle tabii ki konuşmalar halen ulaşılabilir vaziyette idi değil mi ve yanlış anlamadım söyle işte ee, şu, an, yani. şu an şu e, an ilk kayıt olan kişiler e, linki açık onlarda. E, ama Hı. önümüzdeki Hı. günlerde de e, proje sayfasında o linkleri paylaşma ihtimalimiz var duyuracağız Evet, o zaman e, biraz da dinleyicinin ve takipçinin hani sorumluluğuna bakıyor, iyi takip etmeleri gerekiyor. Hafize ve sanat nokta hakikat, adalet, hafıza nokta or adresimiz. Evet, hafize ve sanat konuşmaları vesilesiyle Sevim Sancak der, Gamze Hızlı ve Eylem Ertürk açık Dergideydi bu akşam. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Biz teşekkür ederiz. Çok, Çok teşekkürler. Açık dergi. Evet açık dergide ilk bir saati böylelikle sonlandırdık hafıza ve sanat konuşmaları üzerine söyleşimizde şimdi kısa bir araya gidiyoruz bu kısa aranın ardından yerden yüksek burada olacak.